Merhaba. Küresel ısınma artışında görülen yavaşlamanın gelecek 10 yıl daha devam edeceğe belirtildi. Atmosferdeki karbondioksit seviyesi daha hızlı artmasına rağmen, 1999'da başlayan sıcaklık artışındaki yavaşlamanın sebebi araştırılıyor. Son teoriye göre bu yavaşlamanın ardında Atlas Okyanusunda 30 yıllık dönemde gelişen bir su akıntısı var. Araştırmacılar ilerleyen bir su akıntısının ısıyı bir 10 yıl daha suların derinliklerine yönlendirmeye devam edebileceğini gösteriyorlar. Fakat uzmanlar bu 30 yıllık devrin daha sıcak bir evreye hızla geçmesi durumunda da küresel ortalama sıcaklıkların çok daha hızlı yükselebileceği uyarısında da bulunuyorlar. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin yani IPCC'ni, göre Küresel ortalama sıcaklıklar 1998 ve 2012 yılları arasında her 10 yılda 0.05 santigrat derece yükseldi. Karbondioksit salımı rekor seviyelerde yüksekken sıcaklık artışındaki yavaşlamanın nedeni olarak çeşitli teoriler öne sürüldü. Bunlardan biri güneş ısısını uzaya yansıtan havadaki is gibi kirlilik maddeleri bir diğer etkende 2000'den bu yana artan volkanik faaliyetler. Science dergisinde yayınlanan son araştırma ise gözleri Büyük Okyanus'tan Atlas Okyanusu'na çeviriyor. Araştırmacılar Argo olarak bilinen bir cihaz aracılığıyla okyanusun 2000 metre derinliklerindeki gözlemlerine dayanarak akıntıyı ve soğumayı keşfetti. Denizdeki tuz oranı da bu araştırmada dikkate alınan etkenlerden biriydi. Tropik sulardan Atlas Okyanusu'na gelen sular buharlaşma nedeniyle daha tuzlu, Dolayısıyla daha hızlı batıyor ve ısıyı da suyun altına beraberinde götürüyor. Fakat tuzlu suyun kuzey kutbunda suları eritmesi de sudaki tuz seviyesini düşürüyor, akıntıyı yavaşlatıyor ve ısıyı yüzeyde tutuyor. İşin kısası gezegenimiz son derece karmaşık yaşayan bir organizma gibi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Atatürk Orman Çiftliği arazisinde mahkeme kararına rağmen inşaatı tamamlanan Başbakanlık binasına ilişkin uluslararası kampanya başlatacak. Şube Başkanı Tezcan Karakoş Candan, yurt dışından Türkiye'ye gelecek yabancı devlet temsilcilerine bu binayı meşrulaştırmayın çağrısında bulunacaklarını dile getirdi. Ankara'nın vadilerinin de rant uğruna talan edildiğini söyleyen Candan, Ankara ciğerlerini vadilerini ranta dayalı plan değişiklikleriyle kaybediyor dedi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Candan, Atatürk Orman Çiftliği'nde yapılan Başbakanlık binasının hukuk tanımaz bir şekilde bittiğini söyledi. Mamak'taki Mavi Göl olarak bilinen bölgede plan değişikliği yapıldığını söyleyen Candan, yapılan bu imar planı değişikliğinde sulak alan ve ağaçlandıracak bölgelerin yapılaşmaya açıldığını dile getirdi. Bu durumun İmrahor Vadisi'ni de tehdit ettiğini söyleyen Candan, şehrin tüm vadilerinde inşaat projelerinin hayata geçirilmek istendiğine vurgu yaptı. Tezcan Karakuş Candan, Ankara ciğerlerini kaybediyor uyarısı yaptı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisiyle ilgili verilerine göre geçen sene 2619 MW olan kurulu güç bu senenin ilk yarısında 3424 MW'a ulaştı. 34 rüzgar santrali ise 2014 itibariyle devreye girdi. Rüzgar enerjisi üretiminde %30'luk bir artış oldu. Türkiye geçen yılın ilk yarısında rüzgardan 3 milyar 213 milyon 302 bin saat elektrik üretirken bu miktar 2014'ün ilk yarısında 3 milyar 600 milyon 187 bin kWh'ye yükseldi. Yılın ilk yarısında rüzgardan üretilen elektrik miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 476 milyon 885 bin kWh arttı. Türkiye'de bu yılın ilk 6 aylıkki rüzgardan elektrik üretimi yaklaşık %15 arttı. Ortalama tüketim miktarlarından hareketle rüzgar enerji santrallerin nin bu yılın ilk yarısındaki elektrik üretimiyle 2.608.832 konutun yani neredeyse 3 milyon konutun 6 aylık elektrik ihtiyacını karşılayabildiği söyleniyor. Tüketici fiyatlarında elektriğin birim bedelinin 0.3589 lira olduğu dikkate alındığında rüzgar enerji santrallerinin yılın ilk yarısında artık elektrik üretiminin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 1 milyar 300 milyon lirayı Bu şekilde bulmuş oldu. Avrupa Birliği 13 ülkeyle birlikte yeşil ürünlerin ticaretinin serbestleştirilmesi için Dünya Ticaret Örgütü'nün müzakerelerine başladı. Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada, Çin, Kostarika, Tayvan, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, Singapur ve ABD ile yeşil ürünlerin ticaretinin serbestleştirilmesi için görüşmelere başladı. Söz konusu ülkeler ilk aşamada hava ve suyu temizleyen, atık yönetimine yardımcı olan, enerji verimliliği sağlayan, hava kirliliğini kontrol altında tutan ve yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan ürünlerin ticaretindeki gümrük vergilerini Kaldırmayı hedefliyor ki bu iyi haber gibi görünüyor. Evet yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esen kalın.